Bismillahirrahmanirrahim. Nauzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline. Men yehdillellahu fela mudille ve men yudlil fela hadi Ve eşhedü en ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Evet 7. başlığımızda belli bir şeyhten işittiğimiz usulda cazm ile değil Ile eleştiri bulunan ravinin durumunun araştırılması yazmıştık. Araştırmacı ravilerden birinin selamun aleyküm, aleyküm ravilerden birinin belli bir şeyhten işitmesinin temrih sıkasıyla nef yedildiğini görebilir. Araştırmacı, ravilerden birinin, belli bir şeyhden işitmesinin, belli işitmesinin, temriz sigasıyla nef yedildiğini görebilir. Temriz kesin olmayan ihtimalli siga. Mesela tırnak içinde denildi ki falan filandan işitmemiştir gibi. Denildi ki falan filandan işitmemiştir sözü gibi. Bu durumda araştırmacı ravinin şeyhinden işitip işitmediğini araştırmalıdır. Araştırma yapmadan bu söze itibar edilmez. bu durumda araştırmacı bu râvinin şeyhinden işitip işitmediğini araştırmalıdır. Araştırmadan bu söze itibar edilmez. Selamun Aleyküm. Örnek Mahfuz bin Alkame'nin Selman el-Farisi radıyallahu anh'ın işitmesi hakkında ilim eleştiri yapmıştır. İl -Mehli. Eleştiri yapmıştır. Bu sayrı misbahuz Zücace'de 1 bölü, Busayri, 1 bölü 120 Bu sayr-i misbah 1 bölü 120 Bu imacenin zevaidi oluyor misbah-ü Bu sayr İsnadı sahih Ravileri güvenilirdir Ancak Mahfuz'un Selman'dan rivayetinde nazar yani şüphe vardır diyerek illetlendirmiştir. Ancak Mahfuz'un Selman'dan rivayetinde nazar vardır yani şüphe vardır diye illetlendirmiştir. Bu sayri. aleyküm. Bu sözü, bu sayri, bu sözü Mizzi'nin kemalde 27 bölü 288. 288. Mahfuz bin Alkame hakkında söylediği şu söze dayanarak söylemiştir. Nerede kaldınız? Mahfuz bin Alkam hakkında söyledi. Mahfuz bin Alkam hakkında söyledi. Şu söze dayanarak söylemiştir. Selman el Farisi'den rivayetinin mürsel olduğu söylendi. Selmanel. Farisi'den rivayetinin mürsel olduğu söylendi. Bu bir temrizdir. Temriz sıgas sebebiyle zayıflığa hükmedilmez. Aleyküm selamünaleyküm. Temriz sıgası sebebiyle zayıflığa hükmedilmez. Bu konuda delil bulunmadığı için temrizli ifade kullanmış gibidir. Fakat merasil kitaplarında bu isnat zikredilmemiştir. Ya, ya merasil yani mürsellere dair merasil kitaplarında bu isnat zikredilmemiştir. Sadece Veliuddin Ebu Zür'a Tuhvetü tahsilde mizzi'nin tesibinden nakledir. Sadece Beliuddin Ebu Zür'a bu Beliuddin El Iraki oluyor. Tuhvetü tahsilde mizzi'nin tesibinden nakledir. Bu imajların orjası Evet. Mahfuz bin Alkama ile Senan radyolan arasında muhasarat sabittir. Bu rivayetin muttasıl olmasını engelleyen bir mani yoktur. Sekizinci madde Tedlis ile nitelenen ravilerin tedlisinin tespiti. Tedlis ile nitelenen ravilerin tedlisinin tespiti. Bu oldukça önemli bir madde. Bazı alimler tedlisi irsal manasına kullanmışlardır. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun Aleyküm. İrsal manasına kullanmışlardır. Özellikle de irsali hafi ise özellikle de irsalu hafi ise bununla beraber tedlis ile irsal arasında hüküm olarak fark vardır. Tedlis ile irsal arasında hüküm olarak fark vardır. Nesai, İbn Hibban ve Hafız Zehbi bu alimlerdendir. Yani te tedlisi irsal manasına kullanan alimlerdendir. Nesai, İbn Hibban ve Hafız Zehbi bu alimlerdendir. Bu yüzden tedlisi ile nitelenen nitelemeden neyin kastedildiğinin bilinmesi için bu yüzden tedlis ile nitelemeden neyin kastedildiğinin bilinmesi için ravinin tedlis ile nitelendirilmesi hususunda alimlerin sözlerine müracaat etmek gerekir. Bununla kast edilen şeyh ile karşılaşıp ondan işitme şartı mıdır yoksa Bununla kastedilen şeyh ile karşılaşıp ondan işitme şartı mıdır yoksa hafî veya celî irsal midir bakılır. Hafız Zehbi El Mukiza'da sayfa 47. Tedlisi şöyle tarif etmiştir. Hafız El Mukiza sayfa 47. Tedlisi şöyle tarif etmiştir. Müdellez Kişinin kendisinden işitmediği veya yetişmediği birinden rivayetidir. Müdellis Kişinin kendisinden işitmediği veya yetişmediği birinden rivayetidir. Aleyküm selamun hamleti cezehebi teblisi irsal manasına kullanmıştır İbni Hi Beşir bin el muhacir hakkında şöyle der. Beşir bin el muhacir hakkında şöyle der. Görmediği halde Enes radiyallahu anh'ten tedlis yapar. görmediği halde Enes radıyallahu anh'den tedlis yapar. Yani görmediğine göre bu tedlis olamaz. Yani demek ki bu da irsal manasında kullanıyor İbn-i İbn ben tedlisi. Nesai'ye gelince başka alimlerin tedlis ile nitelemediği bir ravi topluluğunu tedlis ile nitelemiştir. Başka alimlerin tedris ile nitelemediği bir ravi topluluğunu tedris ile nitelemiştir. Demek ki bu 3 alim, özellikle bu 3 alim Birisinin tedlislerini telediğinde dikkat etmek lazım. Başkaları da buna muvafakat ediyor mu diye. Çünkü e, tedlis bir kusurdur. İrsal ise öyle değil. Yani Mürsel rivayette bulunmak, mukat rivayette bulmak. Mesela Hasan el Basri hakkında çokça tedlis yapar diye e, söylerler. Halbuki Hasan el Basri'nin çoğu rivayetleri e, irsal-ü cinsindendir. Tedlis yani işitmesi sabit olan birisinden işitmediği hadisi rivayet etmesidir. Yani aradaki raviyi gizlemesidir. Tedlis işitti sabit olan bir ravi. İnshalâhî muhasiri olup da işitmediği halde işittiğini söyleyecek. Evet. Hocam bir salafi kendisinden işittiği kimsenin işitmediği bir hadisi aktarmaktır. Tebliğs kendisinden işitme ihtimali olan fakat işitmediği bir rivayette bulunmaktır. Masırı olduğu. Kendisinden işitme ihtimali var fakat onların işitmemiş. Onların evet, rivayette bulunmaktır. Doğru. doğru, doğru. doğru. Esra'lı adlı işitmiş. Fakat, fakat işitmediği rivayeti aktarıyor. Evet. Tebliğsin mertebeleri. Yok, bu alt başlık. Birinci maddenin sıhhat şartının artık sonları. Sonlarına geldik. Tedisin mertebeleri. Bir. Çok az tedlis yapan veya hiç tedlis yapmayanlar. Yahya bin Said el-Ensari Said el-Ensari Hişam bin Urve ve Musa bin Ukbe bu tabakadandır. Yahya bin Said el-Ensari Hişam bin Urve ve Musa bin Uhbe bu tabakadandır. <gülüyor> ve Musa bin Uhbe. Şam menur ve Abdullah Yok, İbn Zübeyr'in şey torunu diyor. İki. İşittiklerini tasrih etmeseler dahi imamlıkları ve az tedlis yapmaları sebebiyle hadisleri sahihde tahric edilenler. aleykümselam selam ve Aleyküm Ve, ve az tedlisi yapmaları sebebiyle hadisleri sahihte tahric edilenler. Süfyan'ın sevri böyledir. Yine Süfyan bin Uyeyn'e de sadece Sikadan tedlis yapardı. Yine Süfyan bin Uyeyn'e sadece Sika'dan tedlis yapardı. Yani gizlediği ravi sadece Sika ravileri olurdu. Üç. Çok tedlis yaptıkları için rivayetleri hüccet olmayan sadece işittiklerini açıkladıklarında hüccet olanlar. Çok tedris yaptıkları için rivayetleri hüccet olmayan, sadece işittiklerini açıkladıklarında hüccet olanlar. Ebu Zubeyr Muhammed bin Müslim el-Mekki bu tabakadandır. Ebu Zübeyr, Muhammed bin Müslim el-Mekki bu tabakadandır. Genellikle Cabir radıyallahu tenrivata bulunur. Muhammed Müslim el-Mekki bu tabakadandır. Bu türü mutlak olarak kabul eden ve mutlak olarak reddedenler vardır. Yani bunun hüccet olmaması İhtıraflı. Metin şeyine bakıyor yani bu iş. Metin tahkikine. Dört. İmamların Aleyküm <gülüyor> selamlarım. İmamların hutjet olma ittifak ettikleri müdellis râviler, bunların rivayetleri sadece işittiklerini tasrih etmeleri halinde makbuldur. rivayetleri sadece işittiklerini tasrih etmeleri halinde makbuldür. Yani tasrih etmediği sürece şey değil. Bunlar zayıf ve meçhul ravilerden rivayetlerinde çokça tedlis yapan ravilerdir. Yani gizledikleri zayıf ve meçhul raviler olabiliyor bunlar. Zayıf ve meçhul ravilerden rivayetlerinde çokça tedlis yapan ravilerdir. Bakıye binel velit bunlardandır. Şimdi üçüncü madde ile dördüncü madde arasında şöyle bir fark var. Üçüncü maddedekilerin hataları sadece çokça tedris yapmaları. Ama bunların zayıf, meçhul ravilerden tedlis yaptıkları sabit değil. Dördüncü maddedekiler ise zayıf ve meçhul ravilerden tedlis yaptıkları tespit edilen ravilerdir. Bu sebeple işittiğini tavsiye etmedikçe bunların hiç bir şekilde kabul edilmez. Ama üçüncü tabakadakileri hutçet kabul edenler vardır. Yani zayıflardan tedlis yaptığı sabit olmayan kimseler bunlar. 5. İşittiklerini açıklasalar dahi hadisi reddedilen zayıf müdellislerdir. Hadisi reddedilen zayıf müdellisler Abdullah bin Lehi'a a bunlardandır. İhtilata, işte, e, Ancak Abdullah bin Lehi adam rivayet eden Abdullah bin Veid Abdullah bin El Mübarek Abdullah El Mukri ve Kuteybe bin Said gibi Kuteybe bin Said gibi İbn Lehya'nın kitapları yandıktan sonra ondan rivayet etmediği bilinenlerden ise o rivayet bu Yandıktan sonra ondan rivayet etmediği bilinenlerden ise o rivayet hüccettir. Yani Abdullah bin Lehiye aslensi kabir ravi fakat kitapları yandıktan sonra hafızası karışmış ve rivayetleri çokça karıştırmaya başlamış birisi. Bu sebeple e, Abdullah bin Veyb, İbnül Mübarek, i̇bn Muhri ve Kutaybe bin Said e, İbn-i kitaplarının yanmasından sonra ondan hadis rivayet etmemişlerdir. Dolayısıyla bu dört ravi veya daha başka da çıkabilir taberanı birisinden zikrediyorduk şimdi hatırımda değil. Bu dört ravi İbn-i rivayet ederse bu hüccettir. Ama başkaları rivayet ederse yandıktan önce de sonra da rivayet etmiş olabilir. Yani takviyeye muhtaç. Öğrencilere falan olduğu için hocam, bunlar, bunlar, bunlar, bunlar yok bunlar yani. kitapları yandıktan sonra onlar rivayet etmediler yani bu konuda bir şeyler var evet birinci şartın tahkikin neticesi diyelim başlık bir sonraki derse bırakalım Tahkikinin neticesi. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü la ve ve